İkinci ayrım. 1970 yılında Başpınar'a köprü yapımına karar verilmiş. Vali bir an durdu. Çayından bir yudum içti. Önündeki kağıtları okumayı ve kendi kendine konuşmayı sürdürdü. Üstelik bir de protokol imzalamışlar su işleriyle. Ödenek izni bile almışlar. Ee, sonra neden yapılamamış bu köprü? Sorusunun yanıtını bir başka dosyada buldu. 1971 yılının 12 Mart'ında verilen bir muhtıra ile hükümet değişmiş, yeni kurulan hükümet orada bir köprüye ihtiyaç olmadığı kararını almış ve Başpınar'a köprü yapımını tamamen iptal etmişti. İsmail, mesai saatlerinde vilayette çay içilmesini yasaklayan ve tiryaki olduğu halde kendi koyduğu yasağa uyan valinin zamansız çay istemesi üzerine Hoş Ali'ye, ''Bir derdi vayu garginin'' dedi Başıyla üst katı işaret ederek ''A bugün ikinci gıtlamayı göttüm demin Çay üstüne çay içii, Dağ gibim dosyeleri gariştirir duruyu seyetlerdir Ne oldu ki bu sebe bu basına verirken Hiç gaçuk değildi keyfi'' dedi Hoşeli Öksüzgül çeyüzünü aldı da getti Kısmetli bebeymiş dedi İsmail İki zıbın, bin yü örtü ilem kısmet mi ola Anası yoktur garibin, diye itiraz etti Hoşeli. Düşünceliydi, aklı takılmıştı, hani neredeyse eline doğan bebeğe. Acaba buldukları loğusa hakkıyla bakacak mıydı öksüze, sevecek miydi onu? Onlar ki, suda balık, havada kuş kadar çokturlar. Bayram Bayram taş evin kapısında kapının tokmağını vurmadan önce bir süre dikilip bekledi. Dili damı heyecandan kupkuru olmuştu. Başıma bu da mı gelecekti diye düşünüyordu. Kapıyı vurduğunda hiç tanımadığı bir karı çıkacaktı karşısına ve haftası yeni çıkmış bebesini bu hiç tanımadığı karıya teslim edecekti. Ne diyecekti karıya? Sütün yetecek midir, bol mudur diye soramazdı. Bebeği sakın horlamayın diyemezdi. Ters bir şey söyleyecek olsa belki karı kızar almazlık ederdi bebeği. Ne yapardı o zaman bayram? Bebe elinde kalırsa ninçe olurdu hali. Erzincan'da yanına bir erzak torbası vermişti valinin karısı. Çocuğu emzirecek kadına verirsin torbayı. O şimdi iki can birden besleyecek. İti gıda alması lazım. Sakın kendine saklayayım deme demişti. Sen genç adamsın. Bir yolunu buyur doyurursun karnını. Vali bey soruşturdu. Çok yoksul insanlarmış. Emzirecek olan aile. Veririh hanım Ver Ver ki o da canı gönülden beslesin senin olanı. Ay başında bir torba daha yollarım ben Şimdi erzak torbası ayaklarının dibinde Bebe kollarında Kapıyı açacak olana ne söyleyeceğini bilemeden Difilip duruyordum Valinin hanımı çok yoksullar demişti ama Bu taş ev kendi kulübesinin yanında Saray gibi gözüküyordu gözüne Elini uzatıp tokmağı tuttu Usulca vurdu bir süre daha bekledi Bir kez daha vurdu Koşuşturan ayak sesleri duydu içeride Kapı açıldı Bir kadın yerine kendi boylarında Kendi yaşlarında bir adamla karşı karşıya gelince Rahat bir nefes aldı Mevlüt ağayı ararık Benim Buyur içeri hemşerim dedi adam Kapıyı hemen duyamamışım Arkada bostandaydım Güleç iyi niyetli bir yüzü vardı Ağlaya girdi bayram ''Eviniz büyüymüş maaş elle. Ev bizim değil. Biz burada bekçilik yaparız kışın. Evin bir odasında kalırız. Buralı değersiz. Tunceli'den geldik. Hoş gelmişsiniz. Sağ olasın.'' Bayram kollarında öksüzüyle ne diyeceğini bilemeden durdu. Onun konuşmadığını görünce yine mevlüt girdi söze. ''Gir içeri de bir tas bulamamızı iç.'' Evin üç basamaklı merdivenini çıkıp kapıyı araladı. Bayram peşinden gitti adamın Mutfağa girdiler Aha şu emeneti ver hele Dedi bayram Valinin hanımı yulledi Ay başına bir torba dehe yollayacak Afiyetle yiyin Mevhut aldı torbayı konuğunun elinden Masanın üstüne koydu Bebenin anasını kaybetmişsin Başın sağ olsun Dedi Boğazına bir şey tıkandı bayramın Yuskundu Doğururken öldü Dedi Doktora yetiştiremedik Motor bozuk iniş Geçemedik karşıya Eceliyle ölmüş Allah rahmet eyleye dedi Mevlüt Allah vermiş Allah almış canını Bizim oralarda eceli gelmeden Vuruyorlar adamı İşte o hepten isyan ettirir ya Eşkıya çok sizin oralarında Aha o yüzden mi bu taraflara düştünüz Eh biraz da öyle Dedi Mevlüt Buralarda pek yaramazlık olmayı Birkaç Alevi köyü vaci vardı emme onlardan hiç bir kötülük gelmez çelebi insanlardır dedi Bayram. Bilirim dedi Mevlüt. Biz de aşığı Mareş'ten Gan davası. Kalktık geldik yukarılara. Zati hiç hayrı kalmadı oraların. Boşaldı göller. Sen de mi Gan davasına kaçırsın? ''Eh öyle gibi. Kız kaçırdım düştük yollara. Niyetimiz İstanbul'a varmakta ama doğum buraya denk geldi Buralarda biraz eğlenelim, kışı geçirelim dedik Ele gelsin hele bebe, buzlar çözülsün, gideriz yine Allah kısmet ederse Allah benim şağı kısmet edecekmiş sizi, dedi Bayram Adı neydi yengenin? Elmas Elinde ayran tasıyla, başı beyaz yemenili, kapkara gözlü genç bir kadın girdi içeri Hoş geldin ağam, dedi Buyuraydın şöyle Niye ayaktasın Bebeği bana ver de bulamanı içsen Kollarını uzatıp kundağı aldı elinden Sevecen sesler çıkarttı Adı ne bunun Oksüz Adı Öksüz mü He Ya erkek mi Erkek Benimki de Ona kardeşimin adını koyduk Erdal Yeni uyudu da gösterirdim yoksa Güle güle büyütün dedi bayram Birlikte büyürler, Allah kısmet ederse. Bizde kardeşlik çok önemlidir. Bunlar süt kardeş olacak. Kollarlar hayat boyu birbirlerini. Bayram dudağının ucuna gelen soruyu soramadı. Ben gideyim dedi usulca. Ara sıra uşağımı görmeye gelirem. Yalvaran gözlerle baktı. Elbette, dedi Mevlüt. Kırkı çıksın, düzene girer bebe. Sonra alır gidersin istersen, dedi kadın. Ama daha çok küçük. Ağladıkça meme ister Kalsın burada Kalsın hele Tuhaf bir sessizlik çöktü mutfağa Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar Garip bir bağla bağlanmış gibiydi birbirlerine Yine de konuşacak laf bulmakta zorlanıyorlardı Sessizliği bayram bozdun Aha ben gelirem yine yenge Bir iş tuttum midi Öderik borcumu size Acelesi yok dedi mevlüt Hem asrafı olacak el kadar bebenin Daha sonra belki Bayramla birlikte çıktılar mutfaktan. Konuğunu geçirip geri döndüğünde gülümsüyordu. ''Vali erzak da yollamış.'' dedi. Masanın üzerindeki torbayı işaret ederek. ''Sen emzirdiğin süre her ay başında bir torba erzak gönderecekmiş. Allah yardıma karar verdi bize. Haydi hayırlısı.'' ''Çektiğimiz yetti de ondan.'' dedi Elmas. Bu ve ve rızkıyla geldi. Ama adını sevmedim hiç. ''Öksüz diye adım mı olur?'' Acısı dinsin koyar elbet bir isim dedi Mevlüt Mevlüt'ün söylediklerini onaylar gibi bir çığlık yükseldi bebeden Memesini çıkarıp ağzına dayadı elmas Sus öksüzüm dedi Sus ağlama Bak şimdi hem bir anan hem de bir kardeşin oldu Bayram elleri boş gerisin geriye yürürken Çocuğunu teslim ettiği insanları düşünüyordu Okumuş insanlara benziyorlardı Dilleri doğu ağzına çalıyordu ama Onun gibi köylü ağzıyla konuşmuyorlardı Kim diler Kimlerden diler Niye kaçıyorlardı Gerçekten kız kaçırma yüzünden mi düşmüşlerdi yollara Yoksa başka bir neden mi vardı işin içinde Kuş uçmaz Kervan göçmez Köprü uzanmaz topraklarda ne arıyorlardı Bir ağırlık vardı yüreğinde Bebesini emin ellerime bırakmıştı acaba Kimdi bunlar Başbunarlı bir koca karının kulağına fısıldadığına göre Bu kimselerin tanımadığı Kimseyle dostluk kurmayan Kahveye inmeyen mevlut ile Çarşı pazar gezmeyen Eşiklerde karılarla sohbete oturmayan Elmas Elmas Hacer az uğraşmamıştı Kocasını ikna etmek için Günlerce dil dökmüş Yalvarmış yakarmış Saçını başını yolup ağlamıştı Bir kızımız var Onsuz kalıp da Gelin gelecek el kızlara muhtaç olmayalım ihtiyar yaşımızda demişti. İyi düşün efendi. Geri dönüşü olmayan yollara girme. Sözünü geçiremeyince günlerce surat sallamıştı herifine. Bir inat ki dağlara taşlara huşitte. De. Muht peygamber dememişti huşit efendi. Dediği tek bir şey vardı. Ben bizden olmayana kız vermem. Kız sevdası açığa çıktıktan sonra bir yıl boyunca yememiş içmemişti. Sıtkası çıkmış, kara çalılara dönmüştü. Konu komşu araya girmişler, işi tatlıya bağlamaya çalışmışlar, huşitin inadını sökememişlerdi yüreğinden. Birkaç ev ötede oturan aileyle bunca yıldır görüşür konuşurlardı da neden kızını vermezdi? Bir kötülüğünü mü duymuştu? Oğlanın babası Salih efendinin, bir uygunsuzluğunu mu görmüştü Salih'in oğlu Mevlüt'ün Neden ana diye sormuştu Elmas Tekrar tekrar Neden böyle yapıyor babam Kızım onlar bizden değil Deyip durmuştu anası Bizden değillerse kimlerden onlar Hepimiz aynı dili konuşuyoruz Aynı mahallede oturuyoruz Gavur değiller ki Onlar da Müslüman işte Bilmez gibi konuşma Onların adetleri töreleri başkadır konuşuruz görüşürüz ama kızılıp vermek yoktur aramızda Mevlüt'ün babası da sana meraklı değildir. İstemez oğlunu alevi gelin. Babam hederse kimseye kulak asmayacak Mevlüt. Alacak beni. Nefesini tüketme demiş anası. Baban hedemez. Gönül düşülecek başka birini bulamadın mı? Aslanların oğlu Hüseyin Ağa'nın yeğeni ne güne duruyor? Delikanlı mı kalmadı etrafımızda ana benim gönlüm mevlüt'e düştü mevlüt'ü unut unutmam demişti kız kız inatlaşıp durma boşuna biz gözümüzü kapadık mıydı babanla bir muhasebin bile olmayacak can yoldaşsız kalınır mı bu dünyada ev kapılarında yapayalnız dönüşün de olmayacak ne yazık etrafın genç adamla dolu değer mi düşkün olmaya ben sizin gibi düşünmüyorum ana insan kimi severse onunla gitmeli Sevda dediğin şeyin harı bir yılda söner. A kızım, gençsin, cahilsin, dinle ananı. Semahsız kalma, cansız kalma, süründen ayrılma, kınalı kuzum. Ana, hani bizim değişlerdi, döktüğünü doldur, ağlattığını güldür. Bu sözleri boşlama ezber ettik? Neden ağlatır durursunuz beni? Neden incitirsiniz hem beni hem sevdiğimi? Sevdiğiymiş, buyu devletice mevlüt. Başka kız bulamadı baştan çıkaracak Demişti Hacer Gözü kör olası Caya Zaten sen doğduğunda seni al karısı yoklamıştı Bekler dururdum ne zaman çıkacak oyunu diye Al sana işte Kötülüğünü yapmak için boyuma ermeni beklermiş Ah benim çileli başım ah Ben şimdi kimlere soracağım Al karısını nasıl kovacağımızı başımızdan Bu işleri bilen anam öldü Cinci yengemiz göçtü gitti Zelo ana bunadı. Dedeye de bu işler sorulmaz. Ne diyorsun sen anne? Ne diyeceğin başına gelenleri anlatıyorum. Sizi sabaha karşı doğurduğumda Anam ikiz bebe beklemediği için Tek bir kırmızı kurdele hazır etmişti beşiğin başına. Ebe Erdal'ı beşiğe yatırmış Seni koynuma vermişti. Senin kurdeleni ancak ertesi güne hazır edebildiydi anam. Al karısı zaten kız çocuklarına musallat olur. Erkek bebelere değil. Cahillik işte Hiç düşünemedik Kırmızı kurdeliği Erdal'a e değil sana takacaktık Ah ah Keşke hayvanlara musallat olaydı da seni bırakaydı. Ahırda hayvanlarımız vardı o zaman Sonra kanun mu değişmiş ne Gavurun etini ucuza sokmaya başlamışlar memlekete de Hayvancılık para etmez olduydu bizim oralarda Hayvanlarımızı sattık Köyümüzden kalkıp indik kasabaya Karalısı mevlütten bir ev aşağıya oturduk. İnmez olaymışız. Al karısı buraya kadar gelecekmiş peşimizden meğer. Ana, bu al karısına gerçekten ineniyor musun sen? Ninem anlattığında ben hep masal diye dinlerdim. Niye bana mı olsun ki? İnsan başına gelmeden hep öyle zannediyor. Masal gibi. Doğru olmasa ağızdan ağıza yürür mü yüz yıllarca? Analarımız Nenelerimiz hep büktülerdi kulaklarımızı Al kızdırmaya gelmez Ocağınızı dağıtır dedilerdi Bu yaratıklar atlara Duvarlara ve kız çocuklarına Musallat olurmuş Doğduğunun ilk gecesinde Kırmızı kurdelen yoktu da ondan Ama ben koca kız oldum be Onca zaman bekler mi Kötülük etmek için Hem sen nereden çıkarıyorsun Bana musallat olduğunu Olmadıysa neden geldi bunlar Başımıza akızın Düşkünlüğü göze alan kız var mı senden başka? Söyle. Özünden, süründen olmayan birine gönül düşüren sen değil misin? Evimizin betini bereketini kaçıran. Nasıl da aklıma gelmedi daha evvel. Yarından tezi yok, Zelo anaya gideceğim. Bunak da olsa, öğretse öresi o öğretir bana bu beladan kurtulmayı. Çuvaldısı saplayacaksın omuz başına diye duymuştum. Ancak öyle yok olurmuş çuvalbızı kime saplayacaksın ana e, al karısını elbet e, al karısı görünmez ki senin yanında duruyordur o bulurum ben bir yolunu hele danışayım Zelo'ya da Hacer kızını Mevlüt'ten kurtarabilmek için al karısıyla uğraşırken evlerine bir müjde ulaşmıştı askere gitmek üzereydi Mevlüt <gülüyor> karı koca sevinmişlerdi askerlikti bu araya mesafe ve zaman girince kız soğuyabilirdi Kız unutmasa Mevlüt gittiği yerlerde başka kızlara, karılara takılabilirdi. Giden dönmeyebilirdi. Kim öle, kim kalaydı. İki yılın sonunu Allah göstereydi. Elmaz'ın ikizi Erdal ile Mevlüt aynı dönemde uğurlanmışlardı askere. Mevlüt Manisa'ya Doğu Kışla'da komando eğitimi almaya yollanmıştı. Erdal, Zonguldak, Devrekte bulunan Acemi Birliği'ne. Allah'ın bildiğinden şaşmayacaksın demişti baba Huşit. Mevlüt'ün ta Manisa'ya yollandığını öğrendiğinde "Bura nere, ora nire. Bu iş bitti hayırlısı inan." Oysa bitmemişti bu iş. Elmas ile Mevlüt sürekli haberleşmişlerdi. Huşit kızının mektuplarını yakaladıkça basmıştı dayağı. Basmıştı dayağı. Kızını köy okulunda okuttuğuna, okuma yazma öğrettiğine lanetler etmişti. Mevlut izinlerinde ta Tunceli'ne kadar gelememişti ama ne yapıp edip armağan ve haber yollamıştı sevgilisine. Sonra Mayıs gelmişti. Acemi birliğinde eğitimleri tamamlanan erlerin usta birliklerine tayinleri çıkmıştı. Erdal Bingöle, Mevlut Şırnak, Beytüşşebaba dödürülmüşlerdi. Anaları, bacıları gece gündüz dua eder olmuşlardı. Oğulları, kardeşleri sağ salim dönsünler diye evlerine Hurşit, Mevlüt'ün Şırnak'a gideceğini öğrendiğinde bir kez daha bitti bu iş, demişti. Şırnak'ta kim öle, kim kala, hayırlısıyla. Kimseye ecel dileme, demişti. Olacakları bilmiş gibi Hacer. Uğursuzluk getirir. Hurşit'in evine tez ulaşmıştı kara haber. PKK'nın döşediği mayına çarpmıştı. Erdal'ın bindiği minibüs. Minibüsün içine tıkıştırılmış 23 erden, 12'si parçalanarak ölmüştü, 5'i sakat kalmıştı. Kurtulanlardan biri askerden kaçmış, bir başkası çıldırmıştı. giller önce oğullarının kara haberini, verilmiş sadakaları varmış ki ardından da sağ olduğu müjdesini almışlardı. Erdal Erdal PKK baskınından sağ salim kurtulabilen birkaç kişinin arasındaydı. Önemli bir yarası yoktu ama acayip bir dert sahibi olmuştu. Durup dururken kuru kuru övürmeye başlıyordu. Övüme nöbetine yakalandığında nefessiz kalıyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Önce en yakın devlet hastanesine kaldırmışlar, çare bulamayınca ilaçlarını yazıp iki aylık izinle evine yollamışlardı Erdal'ı. Doktorlar sinirsel demişlerdi derdine. Ailesinin yanında dinlenir, bozulan asabı düzelir, iyileşebilirdi. Erdal evine vardığında kendisini kız kardeşiyle babasının kavgasının tam ortasında bulmuştu. Elmas sevdiği adam askerden sağ döndüğü takdirde onunla evlenmeyi kafasına koymuştu. Babası da bu evden çıkıp o herife gidersen benim kızım olduğunu unut demiş kestirip atmıştı. ''Hurşit aga, ayağının altını öpen, bak oğlunun ölüsünü beklerken kendisini buldum karşında, bu sana Allah'ın bir işareti olsun, ver gitsin kıza olurunu, bu ölümlü dünyada insanları zora koşma.'' diye yalvarıp duruyordu gece gündüz Hacer. ''Hurşit benim oğluma kızını vermiyor ama, ben kızılbaş gelini hepten kabul etmiyorum, haberi ola.'' diye haber salmıştı Mevlüt'ün babası. Püs bütün küplere binmişti Hurşit. Elmas bir iki kilo daha vermişti. Beti benzi atmış, iskelete dönmüştü. Erdal günler geceler boyunca derdini dinlemişti, gözyaşları dinmeyen ikizinin. Sonunda her şeyi göze alıp dikilmişti babasının karşısına. Baba demişti. Mayına çarptığımızda ben nasıl kurtuldum biliyor musun? Vaden dolmamış. Öldürmeyen Allah öldürmez. Sapancılı Ömer üzerime düşmeseydi, Parçalanıp sağa sola saçılan ben olacaktım. Benim yerime o öldü. Ben bir kenara savrulup bayılmışım. Çalıların arasında çavuş bulmuş beni. Hiçbir tarafım tutmuyormuş. Ayağa kalkamıyormuşum. Nefes aldığımı görünce sırtına vurup mayınların arasında seke seke taşımış karakola kadar. Allah razı olsun. Benim yerime ölen Ömer de beni üç sağa sırtında taşıyan çavuş da onlardandı baba. Hayatımı onlara borçlu olduğumu düşün. Gel vazgeç bu boş inattan. Sen inançlarımıza boş inat mı dersin oğul demişti Hurşit. Derin bir acı vardı gözlerinde. Elması sevdiğine ver baba. Alırım seni şimdi ayağımın altına. Yıkıl git karşından. Şu Allah'ın işine bak diye düşünüyordu Hurşit. Oğlu hayatını Ömer adlı birine borçlu olduğunu söylüyordu karşısına geçmiş. Utanmasa... Oğlumun adını Ömer koyacağım diyecek hergele demişti karısına. Ne günlere kaldık? Zaman değişiyor. Demekle yetinmişti Hacer. Aleviler Hazreti Alının hakkını yiyerek halife olduğuna inandıkları Ömer'in adını asla koymazlardı çocuklarına. Hoşit'in içinden kendine baş kaldıran oğlunu ölesiye dövmek geçiyordu ama el kaldıramıyordu ona. Erdal'ın dayak atılacak hali yoktu. Sabah ezanından yatsıya kadar öğürüp duruyordu bir köşede Durup dururken ağzından bir şeyler tükürmeye başlıyordu Ne yedin de tükürürsün oğul diye soruyordu anası Dürüme pişirmeden mi attın ağzına yoksa Yok ana E ne tükürürsün öyleyse aşeren kırılar gibi Yanıtlamıyordu oğlu Ana Mayına vurduğumuzda Ömer üstümde parçalandı ya Etleri ağzıma doluşmuştu ''O gün bugündür onun kanlı parçalarını tükürür dururum.'' diyemiyordu anasına. Hurşit gün boyu öğüren, beti benzi solmuş oğluna, sabahlara kadar ağlayan, hayalete dönmüş kızına, durmaksızın dırdırlanan karısına bakıyor, dar atıyordu kendini evden dışarı. Salih'le karşı için kahveye gidemediğinden, akşama kadar dolanıp duruyordu sokaklarda aylak aylak. Sigara üstüne sigara içiyordu. Eve döndüğünde başına toplanan cinlerini kızını döverek çıkarıyordu içinden. Basıyordu sopayı, basıyordu sopayı. Anası ya da kardeşi kurtarana kadar dövüyordu. Çocukluğu boyunca hiç el kaldırmadığı kızını. Besi bereketi kalmamıştı evlerinin. Hacer bile karşı gelmişti sonunda kocasına. Görgüye vardığımızda seni şikayet edeceğim dedeye demişti. Bu ayakları hep anlatacağım, var hesabını onunla gör. ''Anlat da, yedi düvele irizil olalım hepten.'' demişti Hurşit. ''Kızımıza söz geçiremediğimizi, kızın törelerimizi hiçe saydığını el aleme duyuralım, gitsin.'' ''Alırım şimdi seni de ayaklarımın altına, karı.'' ''Nedir bu düşmanlık?'' diye soruyordu Elmas kardeşine. ''Biz birlikte oynamadık mı büyürken bahçelerde? Okula el ele gitmedik mi? Nedir bu? Anlat bana.'' ''Biz Aleviyiz. Aleviler dışarı kız vermez.'' Almaz da. E neden? Nedenini biliyorsun. Aptal aptal sorular sorma. Bu saçmalığın düzeleceği gün hiç gelmeyecek mi? Gelecek. E ne zaman? Bilmiyorum. Sen de dayak yedin mi bu yüzden? Askerde kimsenin mezhebini filan sormuyorlar. Bu işlerle uğraşmaya vakit yok zati. Ölümle burun buruna yaşıyor. Hayatta kalmaya bakıyoruz sadece. Soruşturmuyorlarsa... Alivisini, Kürdünü, Türkünü nasıl biliyorlar da ayırıyorlar? Anında yazmıyor ki. Söylemedikçe bilmiyorlar. E, dayağı hepsiz yemiyor musunuz yani? Söyledim ya, dayakları, tekmeleri, küfürleri yenilmez yemekleri, kurtlanmış konserveleri hepimiz yiyoruz. Ölüm de bombasıyla, mayınıyla, kurşunuyla hiçbirimizi esirgemeden geliyor. Askerde bile hepiniz aynıyızsınız. Babama ne oluyor? diyordu Elmas. Bu işlerin kanununu baban yazmadı. O herkes hep ne yaptıysa onu yapıyor sadece. Bu işlerin kanununu yazanların elleri kırılsın. Zaman geçtikçe her şey daha iyiye gider sanıyordum. Öyle derdi Zelo ana. Ben çok acısını çektim ama zaman içinde ayrımız gayrımız kalmayacak derdi. O öyle sansın. Her şey daha kötüye gidiyor. Elmas gelip gidip soruyordu kardeşine. Bu düşmanlığın sebebini. Yan yana yaşayan insanların birbirlerine duydukları husumetin nedenlerini, sorumlularını. Kardeşi yanıtları bilmiyordu. Yanıtları birbirlerini boğazlayanlar bile bilmiyordu çoğu kez. Erdal'ın bildiği iki şey vardı sadece. Birincisi çocukluğunda hiç farkına varmadığı bir kızgınlığın, bir kinin, gün geçtikçe göre insanının yüreğini daha fazla kemirmeye başlamış olması, ikincisi de dövüşmek istememesiydi. Etrafındakiler gün be gün vahşileşirken o ne ölmek ne de öldürmek istiyordu. 5 yaşından beri yaşadığı kasabasında gurbete çıkmadan yaşamak, evlenmek, bir iki erkek evlat sahibi olmak, sakin bir hayatın içinde torunlarını severek yaşlanmak, doğduğu toprakta ölmek ve ölünce de çok sevdiği dedesinin yanına gömülmek istiyordu. Başka hiçbir beklentisi yoktu hayatta. Hırsları Hayalleri, kızgınlıkları, idealleri yoktu. Tüm isteği huzurlu bir yaşamdı, o kadar. Anama çekmiş bu, derdi babası. Dünyası bahçe duvarında bitiyor herifin. Hadi anam dil bilmez de doğru dürüst. Ya bu niye böyle? İkiz olduğundandır, bir canı ikiye bölünmüş. Bunca da nah bu kadar cevvaliyet nasip etmiş Allah, diye savunurdu yeğenini amcası. Erdal çocukluğundan beri az konuşur, çok düşünürdü. İkizi hiç benzemezdi oysa ona. Yerinde duramayan cıvıltılı bir bebekti Elmas. Erkek kardeşinden daha önce yürümüş, daha önce konuşmuştu. Büyüdükçe tuttuğunu koparan, inatçı, azimli, tutkulu bir kız olmuştu. İlkokulu esirgememişti ondan babası. Ama kafa tutmaya yatkın, yerinde duramayan ve hep sorgulayan kızını ortaya yollamamıştı oğlu gibi evde anana yardım et demişti. Tehlikelerden koruyacağını sanıyordu kızını evde tutarak. En büyük tehlikenin iki üç ev de olduğunu bilmiyordu oysa ki. Bembeyaz dişleri yeşile çalan gözleriyle her gün biraz daha boyatmıştı yanı başlarında ve hurşite hiç sezdirmeden evinin içinde sakladığı kızının yüreğine, tenine ve rüyalarına sinmişti tehlike. Kızı içeride Balkonun önünde arkası cama dönük duruyorda bile Ayak seslerinden tanıyordu gelişini Kendi odasının tam önüne geldiğinde Mevlüt'ün başını çevirip yukarı bakacağı noktayı Görmeden biliyordu Koklamadan kokusunu Tatmadan tadını biliyordu Mevlüt'ün elden yolladığı mektuplarda yazdığı her satırı ezbere biliyordu Adını herhangi birinin ağzında duyduğunda Serçe kanatları gibi çırpınan yüreğinin Onsuz asla çarpmayacağını Başka hiç kimseye yar olmayacağını da biliyordu Elmas Onu düşleyerek Onu isteyerek başkasının koyuna girmek Sırf anasıyla babasının gönlü olsun diye Asla Asla Sen hiç adam vurdun mu askerdeyken Elmasın kocaman gözleri kardeşine dikilmişti Yanıtlamamıştı Erdal Sana bir soru sordum Vurdun mu? Vurmuşumdur belki Ne yani vurup vurmadığını bilmiyor musun Zifiri karanlıkta baskın oluyor Dalranıyorsun tüfeğine Kımıldayan her şeyi ateş ediyorsun Bazen teröristi öldürüyorsun Bazen katırları Bilemezsin ki Bir insana vuracağını bile bile Nasıl ateş ediyorsun diye sormuştu Elmas Düşünmeden yapıyorsun Sen öldürmesen onlar seni vuracak Vurmakla da kalmayacak Belki de gözlerini oyacaklar Bir gün yolda bir öğretmen karı kocanın cesedini bulmuştuk Otobüsle görev yerlerine gidiyorlarmış İndirmişler Kimliklerini öğrenince önce öldürmüş Sonra da gözlerini oymuş Kafalarını taşla ezmişlerdi Bunu yapan herifleri o an Seninle temizlemek geliyor içinden Yani o manzarayı gördüğüm akşam Şunlar bir elime düşse de göstersem onlara diye düşünmüştüm ama hep böyle hissetmiyorsun elbet Bütün bunları nasıl Nasıl Çoğu ot çekiyor Başka türlü olabilecek şey değil yoksa Kafaları ezmek Gözleri oymak insanların oralarını buralarını kesmek Kafayı yemeden kimse yapamaz bunları Demişti Erdal Biliyor musun Çoğu da neden savaştığının farkında değil Git diyorlar gidiyor Vur diyorlar vuruyor Çünkü gitmese vurmasa onu vuracaklar Aynen bizler gibi bir durumdalar. Biz isteyerek mi adam öldürüyoruz? Geceleri onun için dolaşır durursun baykuş misali. Birilerini vurduğumu sandığım geceler uyku tutmazdı beni. Çoluğu çocuğu, anası bacısı var mıydı diye düşünürdüm. Acip kaç yaşındaydı diye düşünürdüm. Onlar da bizi vurduklarında uyku tutturamazlar.